Bismillahirrahmanirrahim 210'lü rivayet Amr bin Yahya'dan Babam dedi ki sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un kapısının önünde oturduk çıktığında onunla beraber mescide giderdik neyse bir gün Ebu Musa eleşari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi hayır dedik o da bizimle beraber oturduk nihayet Abdullah çıktı çıkınca toptan ona ayağa kalktık sonra Ebu Musa ona şöyle dedi ya Ebu Abdurrahman biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim <gülüyor> İbni Mesud nedir diye sordu o da yaşarsan birazdan göreceksin dedi ve şöyle devam etti mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm her halkada idareci bir adam halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var İdareci yüz defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da yüz defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra yüz defa La ilahe illallah deyin diyor, onlar da yüz defa La ilaha illallah diyorlar. Yüz defa Subhanallah deyin diyor, onlar da yüz defa Subhanallah diyorlar. Abdullah bin Mesud peki onlara ne dedin dedi? Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki. Onlara kötülüklerini sayıp hesap etmelerini emretseydin ya ve onlarla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya dedi. Sonra gitti biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi başlarında durdu ve şöyle dedi bu yaptığınızı gördüğüm nedir? Dediler ki Ya Ebu Rahman, bunlar çakıl taşları onlarla Allahu Ekber La İlahe İllallah ve Subhanallah deyişlerini sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki, Artık kötülüklerinize sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed ne çabuk helak oldunuz. Peygamberinizin şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş. Kalpları henüz kırılmamış. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerinesiniz ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız ki onlar Vallahi Babrahman Biz başka değil sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler O da şöyle karşılık verdi hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir Aleyhisselt ve selam bize haber verdi ki Kur'an okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak Onların köprücük kemikleri ileri geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah İbni Mesud onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını nehveran olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Evet. Tasavvufun tasavvuf bidatının ilk çıkışı ve sahabenin Allah onlardan razı olsun Bunlara karşı takındığı tavır bugün bizim takındığımız tavır ortada Allah bizlere merhamet etsin 211 Nual rivayet Ebu Abdurrahman'dan Abdullah dedi ki sünnete uyun, bidat işlemeyin zira uyulması gereken şeylerin tespiti sizin yerinize yapılmıştır 212 Cabir bin Abdullah'tan Bir gün Ali selamet ve selam bize bir hutbe irad etti de Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. En üstün yol Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılandır. Her bidat da dalalettir. 213 Bilaz'dan Abdullah bin Mes'ud Cuma gecesinin akşamı olduğu zaman kalkmış konuşurken şöyle dediğini işittim. Şüphe yok ki en doğrusu söz Allah'ın sözü. Ve yine şüphe yok ki en güzel yol Muhammed'in yoludur. Bedbah, annesinin karnında bedbah olan kimsedir. Ravilerin en kötüleri yalan söz ve haberler rivayet edenlerdir. İşlerin en kötüleri sonradan ortaya çıkarılanlardır. Gelecek olan her şey ise yakindir. 214 İbn Sirin'den Hiçbir kimse bir bidata tutunup da ondan sonra tekrar sünnete dönmüş, müracaat etmiş değildir. Allahu Akbar. 215 nolu rivayet Sevban'dan. Ali sallallahu aleyhi ve "Ben ümmetim hakkında sadece saptırıcı önderlerden endişe ediyorum." buyurmuştur. 216 nolu rivayet Hayye binti Ebi Hayye'den. Öğlenin tam sıcağında bir adam yanımıza girdi. Ben de Allah'ın kulu nereden geldin dedim. Şöyle karşılık verdi. Ben ve bir arkadaşım aradığımız bir şey için geldik. Arkadaşım aradığımız şeyin peşine gitti. Ben de gölgelenmek ve içecek bir şey içmek için buraya girdim. Bunun üzerine ben kalktım. Biraz ekşi süt aldım. Belki bunun üzerine ben kalktım. Ekşi ayran aldım. Ve bundan ona ikram ettim. O da içti. Ben de içtim. Onu... Kuvvetli bir tahminle tanıdım. Bunun için Allah'ın kulu sen misin dedim. O da ben Ebu Bekir'im dedi. Sen Resulullah'ın namını duymuş olduğum sahabesi Ebu Bekir misin dedim. Evet dedi. O zaman ben Hasamla yaptığımız savaşı cahiliye döneminde birbirimizden yaptığımız savaşı Allah'ın getirdiği dostluk ve anlaşmayı çadırların iplerini bağlamasını yeni cemiyette birliği sağlamasını zikrettim. Allah'ın kulu insanların bu durumunun ne zamana kadar devam edeceğini sanıyorsun. Önderler dost doğru yolda olduğu sürece dedi. Önderler ne demek dedim. Şöyle cevap verdi. Seyyid görmedin mi? Hani obada olur da oba halkı ona uyup itaat ederler. İşte bunlar dost doğru yolda olduğu sürece. 217 Ebu Terda'dan. ve Vesselam. Şüphe yok ki sizin için korktuğum şeylerin en korkutucusu saptırıcı önderlerdir. 218 Kays'tan Ebu Bekir radiyallahu anh, Ahmet kabilesinden Zeynep isimli bir kadının yanına girdi. Kays dedi ki Ebu Bekir onun konuşmadığını gördü. Bunun üzerine nesi var konuşmuyor diye sordu. Susarak hac yapmaya niyet etmiş dediler. O zaman ona konuş dedi çünkü bu helal değildir. Bu cahiliye işi bir harekettir. Kays dedi ki o da konuştu. Ve sen kimsin dedi. Hazreti Ebu Bekir muhacirlerden bir kişiyim dedi. Muhacirlerden hangisinden dedi. Kureyş'ten dedi. Kureyş'in hangisinden dedi Ebu Bekir. Doğrusu sen çok soru soran birisin. Ben Ebu Bekir'im dedi. Bunun üzerine Zeynep Allah'ın cahiliye döneminden sonra getirdiği bu iyi halde ne kadar kalacağız diye sordu. Ebu Bekir buna şöyle cevap verdi. Önderleriniz sizinle dost doğru oldukları veya size dost doğru hareket ettikleri sürece bu hal üzerine kalacaksınız. Zeynep önderler de ne, önderler de ne? dedi? Ebu Bekir kavminin başkanları ve ileri gelenleri yok mu? Hani onlara emrediyorlar, onlar da onlara itaat ediyorlar. Evet diye karşılık verdi. Hz. Ebu Bekir de işte onlar halkınız karşınızdaki bunlar gibidir dedi. 219 Ayize'den i̇bn Mesut'u erkek ve kadınlara tavsiye bulunurken gördüm. Şöyle diyordu. Kadın erkek sizden kim fitne zamanına kavuşursa ilk yola ilk duruma uymaya baksın. İlk yola ilk duruma uymaya baksın. Çünkü biz fıtrat üzereyiz. 220 olur rivayet Ziyad bin Hudeyr'den bana Ömer radıyallahu an biliyor musun İslam'ı neyi fer diye sordu. Hayır dedim. Şöyle dedi. Onu alimin hatası, suççmesi, münafığın Kur'an vasıtasıyla mücadelesi, saptırıcı önderlerin hükmü buyurdu. 221 no olur rivayet Ali'den. İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma, konuşma çünkü onlar Allah'ın ayetleri hakkında yerli yersiz sözlere dalarlar. 221 Hasan'dan Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki sünnetleriniz ikisinin arasında yani hatta aşanla haktan uzak kalan arasında kalmıştır. Binaenaleyh o sünnetlere uymada sabredin. Çünkü sünnet ehli eskiden insanların en azıydılar. Onlar gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli ne hatta aşanlarla azgınlıklarına ne de bidatçılarla bidatlarına gitmemiş, Rablarına kavuşuncaya kadar sünnetlerine uymada sabretmiş olan kimselerdir. O halde inşallah siz de böyle olun. 223 Abdullah'dan Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. 224 İbrahim'den. Ben öyle topluluklara kavuştum ki, şayet onlardan biri bir tırnaklık yeri bile aşmamış olsaydı ben de onu aşmazdım. Bir topluluğu önemsememek bakımından onların fiillerine aykırı hareket etmen kafidir. 225 Atadan. Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin ayetinin tefsirinde şöyle dedi. İlim ve derin anlayış, fıkıh sahipleri, peygambere itaatle Kur'an ve sünnete uymaktır. 226 İbrahim bin Ethem'den Ben İbni Şübrüme'ye bir şey sordum. Zor bir meselem vardı ve Allah sana merhamet etsin. Ona bir bakın dedim. Cevabı şu oldu. Mesele hakkında yol bana açıldı ve izi yani mesele hakkındaki haberi bulduğum zaman onu yanında hapsetmem söylerim. 227 Cabir isimli bir adamdan i̇bn Mesud dedi ki Resulullah bana şöyle buyurdu İlmi öğrenin ve onu insanlara öğretin Feraizi öğrenin Onu insanlara da öğretin Hulasa Kur'an'ı öğrenin Onu insanlara da öğretin Çünkü ben ölümlü bir kimseyim İlim de yakında almak yok edilecek Ve fitneler ortaya çıkacak Nihayet iki kişi Allah'ın miras ile ilgili bir emri Bir farzası konusunda ihtilafa düşecek de aralarını hükme bağlayacak, hiç kimse bulunmayacak. Allahu Akbar. 228 ne rivayet? Abdullah bin Ömer'den. Resulullah Muaz bin Cebel'le Ebu Musa'yı Yemen'e gönderdiğinde onlara şöyle buyurdu. Dayanışma içinde ve uyum halinde olunuz. Kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz. Sonra onlar Yemen'e geldiler. Muaz halka bir konuşma yaptı. Ve onları Müslüman olmaya teşvik etti. Onlara Kur'an'ı iyi anlamaya çalışmalarını emretti. Ve ardından şöyle dedi. Bunu yapınca bana sorun. Size cennet ehlini, cehennem ehlinden ayıran şeyleri, farklarını haber vereyim. Bunun üzerine onlar Allah'ın beklemediklerini dilediği kadar bir süre beklediler. Sonra gelip muaza dediler ki. Sen bize Kur'an'ı iyi canlayıp okuyunca cennet ehlini, cehennem ehlinden ayıran şeyleri haber vermen için sana sormamızı emretmiştin o zaman muazanlara şöyle dedi kişi iyilikle anıldığı zaman bilin ki o cennet ehlindendir kötülükle anıldığı zaman ise cehennem ehlindendir Allah abone 229 Ubeydullah'dan Said İbni Ebu Said'i babasından o da Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre dedi ki Ya Resulullah insanların hangisi en üstündür en takvalısı buyurdu. Bunu sormak istemedik dediler. O halde Allah'ın dostunun oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu Yakup oğlu Yusuf buyurdu. Bunu da sormak istemedik dediler. Şu halde buyurdu. Bana Arapların asıllarını soruyorsunuz. Onların cahiliye döneminde hayırlı olanları, iyi anladıkları, fakih oldukları zaman Müslümanlıkta da hayırlıdırlar. 230 Muaviye'den Ali sallallahu Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih derin kavrayışlı kılar buyurdu. 231 İbn Abbas'tan Ali sallallahu Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. 232 yine aynı. 233 Zübeyr bin Mut'tim'den Veda haccında Arife günü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Resulullah bu hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar! Vallahi bilmiyorum. günümden sonra bu yerde sizinle belki bir daha karşılaşamayacağım. Binaenaleyh bugün sözümü işitip onu ezberleyene, muhafaza edene Allah merhamet etsin. Zira nice iyi anlayışı olmadığı halde bilgi taşıyan kimse vardır. Bilgiyi kendisinden daha iyi anlayana, Taşıyan nice kimse de vardır. Şunu iyi biliniz ki bu ayda bu şehirde bugünün hürmetini ihlal edilmesinin haram olduğu gibi birbirinizin mallarınıza kanlarına tecavüz etmeniz de size haram kılınmıştır. Ve yine iyi bilin ki mümin mümin karakter şu üç şeyde hainlik yapmaz. Onları tam olarak yerine getirir. Ameli sırf Allah için yapmak, buyruk sahiplerinin, amirlerinin, idarecilerinin hayrını istemek, Müslümanların cemaatine bağlı kalmak. Zira o Müslümanların duası onları arkalarından kuşatır. Evet. 234 Cübeyr'den Aleyhissalatü Vesselam Mina tepesinin eteğinde ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah sözümü duyup ezberleyen, muhafaza eden, sonra da onu duymamış olana nakleden kulun yüzüne ağarsın. Amin Ya Rabbi. Zira nice bilgi taşımamış olana nakleden kulun Zira nice bilgi taşımamış taşıyıcısı vardır ki iyi anlayışı yoktur. Kendisinden daha anlayışlı olan kimseye bilgi taşıyan nice kimse de vardır. Üç şey vardır ki onlarda müminin kalbi hainlik yapmaz. Ameli sadece Allah için yapmak, buyruk sahibi ne itaat etmek, cemaata bağlı kalmak. Çünkü onların duası peşlerinden onları kuşatır. 235 Eban'dan. Bir gün Zeyd bin Sabit, gün ortasında Mervan İbnül Hakem'in yanına çıktı. Ben de kendi kendime bu saatte Mervan'ın yanında çıktığına göre muhakkak kendisine bir şey sormuştur dedim. Ve gelip bunu ona sordum. Evet dedi. Bana Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis sordu. O da şu hadistir. Allah bizden bir hadis işitip de onu ezberleyen, muhafaza eden, Sonra da onu kendisinden daha iyi ezberleyip muhafaza edecek olana nakleden kişinin yüzüne artsın. Zira nice bilgi taşıyıcısı vardır ki iyi anlayışlı fakih değildir. Bilgiyi kendisinden daha iyi anlayışlı olana taşıyan niceleri de vardır. Bir Müslümanın kalbi üç haslet üzerinde sebat etmez ki sonunda cennete girmesin. Bunlar nedir dedim şöyle devam etti. Amelde ihlaslı olmak, buyruk sahiplerinin iyiliğini istemek, Cemaate bağlı kalmak, çünkü onların duası onları arkalarından kuşatır. Kimin niyeti ahiret olursa, Allah zenginliğini kalbine kor, ona gönül zenginliğini verir, dağınıklığını toplar, işlerini düzene kor. Ve dünya boyun eğerek ona gelir. Kimin de niyeti bu dünya olursa, Allah onun topluluğunu dağıtır, düzenini bozar, korkusunu iki gözünün arasına kor, dünyadan da kendisine başkası değil, sadece takdir edilmiş olan miktarı gelir. Orta namazı da sordum. O öyledir dedi. 236 ne olur bir ayet? Ebu derdi adam. bize bir hutbe irad etti. Allah bizden bir hadis işitip de onu işittiği gibi nakleden kişinin yüzüne artsın. Amin. Zira nice kendisine hadis nakledilen kimse vardır ki işitinden işitenden daha iyi anlayıp muhafaza eder. Üç şey vardır ki onlarda Müslüman kişinin kalbi hainlik yapmaz. Ameli sırf Allah için yapmak, her Müslümanın iyiliğini istemek, Müslümanların cemaatine bağlı kalmak, çünkü o Müslümanların duası onları arkalarından kuşatıcıdır. Evet. 237 ne olur rivayet Cabir'den. ve Vesselam, kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine, hazırlansın. 238 yine aynı. 239 240 aynı. 241 Enes'ten. Hata yapacağımdan korkmasam size ve Vesselam'dan duymuş olduğum bazı şeyleri muhakkak ki rivayet ederdim. Bu korkumun sebebi şudur. Aleyhisselatü Vesselam kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın dedi. 242 Enes'ten yine aynı. 243 Ebu Kata'da'dan. ve Vesselam ey insanlar sakın benden çok hadis rivayet etmeyin. Kim bana isnat ederek konuşursa sadece gerçeği söylesin. Kim de söylemediğim şeyi bile bile bana isnat ederek iftira edip söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. 244 No'lu rivayet Enes'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur. 245 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah ilmi onu insanların kafa ve göğüslerinden çekip sökmek, silmek suretiyle alıp yok etmez. Fakat ilmin yok edilmesi alimlerin yok edilmesi ölmesiyle olacaktır. Neticede Allah hiçbir alim bırakmayıncaya halk cahil başkanlar edinir ve meseleler onlara sorulur, onlar da ilimsiz fetva verirler. Böylece hem kendileri sapıtır, hem de halkı saptırırlar. Evet. 246 Ebu Umame'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi yok olup gitmesinden önce alınız. Orada bulunan bazı sahabeler: Ey Allah'ın Peygamberi. Biz de Allah'ın kitabı olduğu halde ilim nasıl yok olup gider dediler. Bu söz üzerine o kızdı ve şöyle buyurdu. Analarınız sizi kaybetsin. Tevrat ve İncil İsrailoğullarının elinde ve onlara buna rağmen hiçbir fayda vermemiş değil mi? Şüphe yok ki ilmin yok olup gitmesi onun hükümlerini uygulayan taşıyıcıların yok olup gitmesidir. Şüphesiz ilmin yok olup gitmesi onun hükümlerini uygulayan taşıyıcıların yok olup gitmesidir. Evet. 247 İbni Habban'dan Ben Said Bin Cübeyre Ebu Abdullah, insanların helak olmasının belirtisi nedir dedim. Şöyle dedi. Alimleri helak olduğu zaman onlar da helak olmuş demektir. Evet. 248 Selman'dan İnsanlar sonraki nesil öğreninceye veya öğretilinceye kadar önceki nesil hayatta kaldığı sürece hayırda devam edecektir. Şayet sonraki neslin öğretilmesinden veya öğrenmesinden önce önceki nesil helak olursa bütün insanlar da helak olur. 249 İbn Abbas'tan ilmin yok olup gitmesi nedir biliyor musunuz? Hayır dedik, alimlerin yok olup gitmesidir dedi. 250 Ebu Vail'den Huzeyfe dedi ki biliyor musun ilim nasıl eksilir? Ebu Vail dedi ki elbisenin eksilmesi gibi paranın eksilmesi gibi dedim. Şüphesiz bu da ondan olduğu halde öyle değil. İlmin yok edilmesi alimlerin yok edilmesi ölmesiyle olacaktır buyurdu. 251 Ebu Derda'dan Ne oluyor bana? Alimlerinizin ölüp gittiklerini görüyorum. Halbuki cahilleriniz onlardan bir şey öğrenmiyorlar. Artık ilim ortadan kaldırılmadan önce öğreniniz. Zira ilmin ortadan kaldırılması alimlerin ölüp gitmesiyle olacaktır. 252 Ebû Derda'dan İnsanlar alim ve öğrenciden ibarettir. Bunun ötesinde hiçbir hayır yoktur. 253 Ebû Derda'dan Hayrı öğretenle bunu öğrenen sevapta birdir. Aynı sevabı alırlar. Bunun ötesinde diğer insanların hayrı yoktur. 254. Abdullah bin Mesud'dan. Ya alim ol, ya öğrenci veya dinleyici. Dördüncü olma, sonra helak olursun. Evet. 255. Selman'dan. İnsanlar sonraki nesil öğreninceye kadar önceki nesil hayatta kaldığı sürece hayırda devam edecekler. Sonraki nesil öğrenmeden önce önceki nesil, nesil helak olduğu zaman insanlar da helak olur. 256 Ahneften. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ilmi başkan yapılmadan bir göreve atanmadan önce öğrenin. 257 Temimed Dari'den Ömer radıyallahu an zamanında halk bina yapımında adeta yarışa girdi. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi, dikkat edin bakın. Ey küçük Arap topluluğu, dünyadan sakının, dünyadan sakının. Durum şu ki, Müslümanlık başkasıyla değil, ancak cemaatle olur. Cemaat da de başkasıyla değil, ancak devletle olur. Devlet de başkasıyla değil, ancak itaatle de olur. Evet. Kimi toplumu bilgiyle başkan yaparsa bu hem o hem de ondan, onlar için birlik vesilesi olur. Kimi de toplumu bilgisiz başkan yaparsa bu hem o hem de onlar için helak sebep olur. Evet. Ne güzel anlamış meseleyi. Darısı bize. 258 Muhacir bin Habib'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu allah Teala şöyle buyurdu Ben hikmetli söz söyleyenin her sözünü kabul etmem Fakat ben onun tasa ve arzusunu kabul ederim Bunlara bakarım Bunun için şayet onun tasa ve arzusu bana itaat etmedeyse Konuşmasa da ben onun susmasını bana şükür ve saygı yapar Böyle kabul ederim Allahu Akbar 259 Zahiriyyeden Aleyhissalatü Selam şöyle dedi. Allah şöyle buyurdu. Ahir zamanda ilmi saçacağım. Öyle ki erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük, herkes onu bilecek. Bunu onlara yaptığım zaman da üzerlerindeki hakkımdan dolayı onları hesaba çekeceğim. 260 Hasan'dan Bu ilimden bir şeyin peşine düşüp de onunla Allah katında olanı isteyen kimse inşallah istediğine kavuşur kim de onunla dünyalık isterse işte vallahi onun bundan nasibi sadece budur 261 İbni Mesud'dan ilmi şu üç şey için öğrenmeyin cahillerle çekişmeniz için alimlerle mücadele ve münakaşa etmeniz için ve insanların alakalarını kendinize çekmeniz için sözünüzle Allah katında olanı isteyin çünkü o devam eder baki kalır onun dışındakiler ise geçip gider. 262 İbn-i Mesud'dan Gök ehli arasında tanınan, dünya ehline gizli kalan ilim kaynakları, hidayet lambaları, ev bağlıları, gece kandilleri, yeni kalpli eski elbiseli kimseler olun. 263 Abdullah bin Abdurrahman'dan Aleyhissalatü Vesselam Sadece dünyalık şeyler isteyerek bu ilmin peşine düşen, öğrenen hiç kimse yoktur ki kıyamet gününde Allah ona cennet rahiyası yasaklamış olmasın. Allah-u Ekber. 264 Malik bin Mikfel'den Bir adam Eşşabi'ye Ey alim bana fetba ver dedi. O da şöyle dedi. Alim dediğin Allah'tan hakkıyla korkandır. 265 Ali'den İlmi öğreniniz ki onunla tanınasınız onu uygulayınız ki ehlinden olasınız zira vaziyet şu ki bundan sonra yakında içinde yaşayanların onda dokuzunun marufu tanımayacağı bir zaman gelecek bu zamanda yaşayanlardan sadece kötülükten ve kötülüklerinden habersiz pek önemsenmeyen kimseler kurtuluşa erecek işte bunlar kötülükleri dolaştırmayan fena yüz kısartısı şeyler yapmayan lafı bol dedikoducu olmayan hidayet önderleri ve ilim kandilleridir. Evet. 266 Said bin Abdulaziz Yezid bin Cabir'den Muaz bin Ceben şöyle dedi. Bildikten, öğrendikten sonra dilediğinizi uygulayın. Zira Allah ilimden dolayı onu uygulamadıkça size sevap vermeyecektir. 267 Yezid bin Cabir'den İbn-i Münebbihe gelip ona El-Hasan'ı soruyor ve aklı nasıl diyor. O da ona El-Hasan-ül Basri'nin aklı anlayışı hakkında bildiklerini haber vermiş. Sonra şöyle demiş. Bizler şunu konuşur veya eski kitaplarda şunu bulurduk. Allah bir kula ilim versin, o da bunu doğru yol hidayeti üzerine uygulasın. Sonra da Allah onu kendi katına çekmedikçe aklını başından almış olsun. Bu vaki değildir. 268 Kayıstan bana Yunus bin Yusuf en Hımsi rivayet edip dedi ki Ebu terdayı şöyle derken işittim. Kıyamet gününde Allah katında mevki bakımından insanların en kötüsü ilminden faydalanılmayan alimdir. 269 Ebu Derda'dan Kimin ilmi artarsa korkusu artar. Yine Ebu Derda bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı Nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum. Evet. 270, halbfs bin kıyaslan. İbnü Cüreyci kendisine İbn Abbas'tan rivayet eden kimseden şöyle nakledetken işittim. İbn Abbas gece bir saat ilim çalışması onu nafile ibadetlerle ihya etmekten daha hayırlıdır. Ebu Hureyre de şöyle demiştir. Ben geceyi üç parçaya ayırırım. Üçte birinde uyur. Üçte birinde geceyi ibadetle ihya eder. Namaz kılar. Üçte birinde de Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini mütalaa eder. ezberler. 271 İbrahim'den. Kim onunla Allah'ın rızasını talep ederek ilimden bir şey isterse Allah ona o ilimden kendisine yetecek olanı verir. 272 Asım'dan. Eşşabi'ye bir hadis sordum. O da onu bana rivayet etti. Bunun üzerine ben ona bu hadis Hz. Peygamber'e mi nispet ediliyor dedim. Hayır dedi. Hz. Peygamber'in berisinde olan kimseye nispet etmeyi daha çok severiz. Çünkü onda bir fazlalık veya noksanlık olursa bu Hz. Peygamber'in berisinde olan kimseye ait olmuş olur. 273 İbrahim'den ve Selam muhakale ve muzabeneden men etmiştir. Bunun üzerine ona yani İbrahim'e "Ezberinde Ali salat ve selamdan gelen bundan başka bir hadis yok mu?" dendi. "Var." dedi. "Ama ben Abdullah şöyle dedi. Alkame şöyle dedi." demeyi daha çok seviyorum." dedi. 274 Ubeydullah'dan İsmail şöyle dedi. "Ebu Terda Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet ettiği zaman rivayetinin sonunda bunu, bunun gibisini veya benzerini yahut bunun eşini mislini buyurdu derdi. 275 Rabia ibn Yezid'den Ebu Derda bir hadis rivayet ettiği zaman Allah'ım şahit ol eğer böyle değilse bunun aynısı gibidir derdi. 276 Amr bin Meymune'den Hiçbir perşembe akşamını kaçırmaz Abdullah bin Mesud'un yanına gelirdim. Onu bir şey için hiç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu derken duymadım. Nihayet bir akşam oldu ve Resulullah şöyle buyurdu dedi. Amur dedi ki bunun üzerine onun gözleri yaşlandı oldu, Damarları kabardı. Derken ben onu rahatlamak için elbisesinin düğmelerini çözmüş bir halde gördüm. O şöyle dedi. Hazreti Peygamber'in sözü böyledir veya bunun aynısıdır yahut bunun gibidir. Yahut bunun benzeridir. Allah var. Evet, bu kadar hadiste titizlik gösteren sahabeler bugün hadisleri inkar eden zavallı ahmak ahmaklar. 277 İbn Mesud'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın bela ve cezaları hakkında rivayette bulunduğu zaman yüzü kızarır, bozarır ve böyle veya bunun gibidir böyle veya bunun gibidir derdi 278 Eşşaviden Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyerek rivayette bulunan falanı gördün mü ben i̇bn Ömerle iki yıl beraber kaldım şu hadis hariç onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey rivayet ederken işitmedim 279 eşabiden i̇bn Ömer'in yanında bir yıl durdum da onu ve vesselam bir hadis zikrederken işitmedim. 280 sabitten Abdullah bize ayda iki veya üç hadis rivayet ederdi. 281 Ubeyt'ten Enes bin Malik bize uğradı. Biz de bize ve vesselamdan duymuş olduğun bazı şeyleri rivayet et dedik. Bunun üzerine o peki dedi. Ben de rivayet eder ve inşallah böyledir derim. 282 Muhammed'den Enes Ali sallatü vesselam'dan az hadis rivayet ederdi. Ali sallatü vesselam'dan hadis rivayet ettiği zaman ise rivayetin sonunda veya Resulullah'ın buyurduğu gibi derdi. 283 Muhammed'den Enes Ali sallatü vesselam'dan hadis rivayet ettiği zaman rivayetin sonunda veya Resulullah'ın buyurduğu gibi deyip bitirirdi. 284 Said bin Yezid'den Saat ile beraber Mekke'ye doğru yola çıkmıştım da Medine'ye dönünceye kadar onu Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet ederken işitmedim. 285 Eşşabi'den o da Karaza bin Kaab'dan. Ömer radıyallahu anh bir grup Ensarı Medine'den küfeye yola çıktıklarında uğurladı ve şöyle dedi. Biliyor musunuz? Sizin için uğurladım. Dedik ki Ensara hürmetten dolayı. Hazreti Ömer sözüne şöyle devam etti. Siz Kur'an'ı okurken dilleri hurma ağaçlarının titremesi gibi titreyen, Kur'an'ı doğru dürüst okumayan bir topluluğa gidiyorsunuz. Bina analey. Ali sallallahu ve hadis rivayetiyle onları Kur'an'dan yüz çevirtmeyin. Bu az rivayet hususunda bu hayırlı işte bensin ortağınızım. Ben de böyle yapacağım. Karaza dedi ki Artık hiçbir şey rivayet etmedim. Halbuki ben de arkadaşlarımın duymuş oldukları gibi Resulullah'tan hadisler duymuştum. 286 Karazadan Ömer i̇bn Hattab Ensar'dan bir grubu Kufi'ye gönderdi. Beni de onlarla beraber gönderdi. Yola çıktığımızda o da bizimle beraber yürümeye başladı. Nihayet Sırar denilen yere Medine yolunda bir su başıdır. Geldi ve ayaklarından tozu silmeye başladı. Sonra şöyle dedi. Siz küfeye gidiyorsunuz. Siz Kur'an'ı fıkırdadarak okuyan bir topluluğa gidiyorsunuz. Onlar size gelecek ve Muhammed'in sahabeleri geldi. Muhammed'in sahabeleri geldi diyecekler. Onlar size gelecek ve sizden hadis soracaklar. Binaenaleyh bildiriniz ki abdestin en tam alanı, olanı azalar üçer defa yıkamakla olur. İki yıkamakla kafi gelir. Sonra şöyle dedi. Siz küfeye gidiyorsunuz. Siz Kur'an'ı fıkırt ederek okuyan bir topluluğa gidiyorsunuz. Onlar sizin varışınızı görünce, duyunca Muhammed'in sahabeleri geldi. Muhammed'in sahabeleri geldi deyip yanınıza gelecek ve size hadis soracaklar. Binaenaleyh Resulullah'tan rivayeti azaltın. Bu hususta ben sizin ortağınızım. Ben de az rivayet edeceğim. Karı dedi ki ben topluluğun içinde oturdum da onlar Resulullah'tan nakledilen hadisleri zikrederlerdi halbuki ben o hadisleri onların en iyi belleyenlerindendim ama Ömer'in tavsiyesini hatırlayınca susardım 287 Alkameden Abdullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dedi sonra kendisini bir titreme aldı akabinde de bunun gibidir veya bundan üstündür dedi 288 Mücahid'den. İbn-i e Mekke'de Medine'ye kadar arkadaşlık yaptım da onu Aleyhisselatü Vesselam bir hadis rivayet ederken işitmedim. Ancak o bir yerde şöyle dedi. Hazreti Peygamberle beraberdim. Kendisine hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Ağaçlardan bir ağaç var ki Müslüman adam gibidir. Hangisidir o? Ben o hurma ağacıdır demek istedim ama baktım gördüm ki ben topluluğun en küçüğüyüm. Bundan dolayı sustum. Sonra bunu babam Ömer'e anlattığımda o, isterdim ki bunu söyleseydin de şu kadar borcum olaydı dedi. 289 Dehhandan. Cabir bin Zeyd'i hadis rivayeti mühim ve büyük bir iş görmesinden, Hazreti Peygamber'e isnat ederek yalan söylemekten, korkmasından dolayı hiç aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu derken işitmedim. 290 Abdullah'dan Bir gün Ebu ile Ka'ab bir topluluğun içindeyken o topluluğa Ka'ab'ı sormaya geldi. Ka'ab da henüz kendisini tanımayan Ebu ondan ne istiyorsun dedi. Ebu Hureyre de şöyle mukabele etti. Bilmiş ol ki ben Resulullah'ın sahabelerinden hiç kimsenin onun hadisini benden daha iyi belirlemiş olacağını kabul etmem. Ama yine de Ka'ab'a bazı şeyler sormak istiyorum. Bunun üzerine Ka'ab şöyle dedi. Bil ki sen asla herhangi bir şeyin peşine düşen bir kimse bulamazsın ki o Günün birinde ondan doyacak olmasın. İlmin peşine düşen kimse veya dünyanın peşine düşen kimse hariç. O zaman Ebu Hureyre, sen kağıt mısın dedi. Evet dedi. Ebu Hureyre de, işte bunun gibi şeyler için geldim dedi. 291 Tavustan. Ya Resulullah, aleyhissalatü vesselam demiş. İnsanların hangisi daha bilgindir? Buyurmuş ki, insanların ilmini kendi ilmine katan, Ayrıca ilmin peşinde olan herkes, her ilim talebesi ilme açtır. 292 Muaviye'den İçinde birbiriyle konuşan büyüklerin bulunduğu bir ilim ve sohbet halkasındaydım. Aralarında Abid bin Amr da vardı. Derken topluluğun kenarındaki bir genç, Allah'ı zikretmeye dalın, Allah size hayır ve bereket versin dedi. Bunun üzerine topluluk bizi hangi şeyde, ne durumda gördü diye birbirine baktı. Sonra onlardan biri şöyle dedi. Bunu sana kim emrettiyse sen buna ona emret. Vallahi sözünü tekrar edersen kesinlikle sana yaparız da yaparız. 293 Avun bin Abdullah'tan İçinde hikmet dağıtılan ve rahmet umulan meclis toplantı yeri ne güzel meclistir. 294 Ebu Derda'dan Bir gün Ali Vesselam ile beraberdik derken dehşetle göğe baka kaldı sonra şöyle buyurdu İşte insanlardan ilmin kapıp alınacağı anlar öyle ki onlar o ilimden hiçbir şey elde edemeyecekler Ya Resulullah Kur'an okumuş olduğumuz halde o ilim bizden nasıl kapıp alınır bundan sonra da vallahi onu okuyacağız kadınlarımıza ve çocuklarımıza okutacağız bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Anan seni kaybetsin Ziyad. Ben seni hakikaten Medine'lilerin Medinelerin fakihlerinden sayardım. İşte şu Tevrat ve İncil. Yahudi ve Hristiyanların yanında mevcut bulunuyor. Peki onlara ne faydası var? Evet. 295. Mekhul'dan Ali sallallahu aleyhi ve alimin abide ibadet yapana bilgisiz ibadetle meşgul olana üstünlüğü benim sizin mertebece en aşağıda olanınıza üstünlüğüm gibidir. Sonra şu ayet okudu. Allah'tan kullar içinde ancak alimler korkar. Fatır 28. Şüphe yok ki insanlara hayrı öğreten kimselere Allah merhamet eder. Onun melekleri göklerin ve yerlerin ahalisiyle denizdeki balıklarda hayır dua ederler. Ne kadar 296 İbn Ömer'den Kişi mertebece kendisinden üstte olanı haset etmeyinceye, kendisinden altta olanı küçümsemeyinceye ve ilmin karşılığında bir bedel istemeyinceye kadar alim olmuş olmaz. Evet. 297 Abdülala Etteymi'den Kendisine ilimden, kendisine ağlatmayan şeyler verilmiş olan kimse Kendisine fayda verecek ilim verilen kimse olmamaya layıktır. Böyle bir kimse olmamalıdır. Çünkü Allahü Teala alimleri Kur'an'da tavsif etmiştir. ala sonra şu ayeti okudu. Çünkü ilim verilmiş olanlar ayetini ağlayarak ayetine kadar okudu. İsra 107-109 298 Ebu Hazim'den sen de şu üç haslet olmadıkça alim olamazsın. Senden üstü olana karşı haddi aşmazsın. Senden altta olanı küçümsemezsin. Ve ilmine karşılık dünyalık almazsın. Evet. 299 Ebu Derda'dan. Öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı alim olamazsın. Hep münakaşacı olman günahkar olarak sana yeter. Hep çekişmeci olman, günahkar olarak sana yeter. Hep Allah'ın rızası dışında konuşman, yalancı olarak sana yeter. Allahu akbar. Evet. 300 İmran'dan. Bir gün Hasan-ı Basri'ye söylediği bir şey hakkında "Ebu Said, fakihler böyle söylemiyor." dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi. "Yazıklar olsun sana. Sen kendin fakih gördün hiç? Fakih dediğin dünyaya karşı isteksiz, ahirete karşı arzulu dininin işinde uyanık olan Rabbına ibadete aralıksız devam eden kimsedir ancak evet 301 Saattan kendisine Medine'lilerin en fakihi kimdir diye soruldu da o da Rabbından en fazla korkanları en müttakileri cevabını verdi 302 Mücahit'den fakih dediğin Allah'tan korkandır ancak 303 Ali'den gerçek fakih insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen onları Allah'a isyan hususlarında kolaylık tanımayan onları Allah'ın gazabından emin kılmayan Kur'an'ı onu istemeyip başkasına meylederek terk etmeyen kimsedir. Durum şu ki kendisinde ilim olmayan ibadette kendisinde anlamı olmayan ilimde kendisinde düşünme olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. 304 Ali'den gerçek fakih insanları ne Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürür ne onları Allah'ın azabından emin kılar ne de onlara Allah'a isyan hususlarında kolaylık tanır. O bunların hiçbirini yapmaz. Durum şu ki kendisinde ilim olmayan ibadette hiçbir hayır yoktur. Kendisinde anlama olmayan ilimde hiçbir hayır yoktur. Kendisinde düşünce olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. 305 Kaat'tan. Şüphe yok ki ben eski din kitaplarında bir topluluğunun vasıflarını şöyle buluyordum. Onlar uygulamaksızın amel etmeksin öğrenmeye, ibadet yapmaksızın fakih olmaya çalışırlar. Ahiret ameline mukabil dünyalık peşine düşer, kalpleri sabır öz suyundan daha acı olduğu halde koyun postuna bürünürler. Onlar şu halde benim merhametime mi aldanıyorlar, yoksa beni aldatmaya mı çalışıyorlar. Ben zatıma yemin ettim ki onlara kesinlikle sabırlı, ağırbaşlı, insani bile şaşkın bırakacak bir imtihan hazırlayacağım. Allahu ekber. 306. Herim bin hayyandan. Fasık, günahkar, yoldan çıkmış alimden sakının. Bu sözlerine Ömer bin Hattaba bu sözularışınca bunun üzerine at o yani Ömer bundan, böyle olmaktan korkarak ona fasık alim ne demektir diye yazıyor. terim dona şöyle cevap veriyor. Ya Emre'l-Mü'minin vallahi ben o sözde başka bir şey değil, sadece hayır kastettim. Manası da şu. Bir önder alim olur, ilimle konuşur ama isyan ve itaatsizlik yapar. Böylece halkın karıştırmasına sebep olur. Onlar da sapıtırlar. 307 Abdullah'tan kim dinini üstün tutmak, dinine saygı göstermek isterse, ne hükümdarın huzuruna girsin, ne namahrem kadınlarla baş başa kalsın, ne de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etsin. Evet. 308 Meymun bin Mihran bir mektubunda, Din konusunda münakaşa ve tartışmadan sakın, ne alimle ne de cahille tartışma. Alime gelince o ilmini senden saklar ve artık ne yaptığını aldırış etmez. Cahile gelince o da sana itaat etmeyerek seni kızdırır, üzer. Evet, 309 Süleyman bin Davut, a.s. oğluna şöyle dedi. Çekişmeyi bırak, çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder. 310. İsmail bin Ebu Hakem'den. Ömer bin Abdülaziz'i şöyle derken işittim. Kim dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir. Evet. 311. Said bin Abdülaziz'den. Ömer bin Abdülaziz bir mektubunda Medinelilere şöyle yazdı. Vaka şu ki kim ilimsiz ibadet etmeye kalkarsa bozacağı şeyler, düzelteceği şeylerden daha çok olur kim de dinini münakaşaya hedef kılarsa kanaatlarından değişmesi çok olur evet. 312 Cafer'den bir adam ona yani Ömene bidatlardan bir şey sordu o da şöyle dedi Bedevi'nin, köylünün ve mahalle mektebindeki çocuğun dinine sarıl bunun dışındakilerden ise yüz çevir